Ekonomi ekoloji Hazırlayan ve sunanlar Selin Cengiz, Mehveş Evin ve Serkan Ocak 94.9 Açık Radyo'dan, Ekonomi Ekoloji Programı'ndan herkese günaydınlar, merhabalar Günaydın ee, Geçen hafta Karaman'daydık, ee, Konya Karaman e, bölgesindeki termik santrallarla ilgili e, durumu konuştuk Bu hafta da Çanakkale'deydik, Çanakkale'de ne vardı? Çok önemli bir konferans gerçekleşti bu yıl ikincisi, Yenilenebilir Enerji Kooperatifleri ...konferansıydı... ...çok geniş katılımlı olmaya başladı bu toplantı... ...aslında Türkiye'de çok fazla bilinmeyen bir konu... ...yani tabii tarım kooperatiflerini biliyoruz... ...geçmişte çok sorunlar yaşanmış olan yapı kooperatiflerini biliyoruz... ...ama yenilenebilir enerji kooperatifleri aslında... Yenilenebilir enerjinin eşit adil e, yerelde e, enerjiye erişim, enerjiye ucuz şekilde erişim ve ortak e, tüketim e, anlayışının aslında çok e, temelini oluşturan, nüvesini oluşturan çok önemli bir yöntem aslında yenilenebilir enerji kooperatifleri. Peki Pelin, e, sen konuya bayağı <gülüyor> akimsin. Valla <gülüyor> iki gündür çok bilgilerle doldum o ne yüzden güzel, çok dolu. Ne güzel, ne güzel. Ee, şey yenilebilir enerjinin e, potansiyeli nedir Türkiye'de? Yani yatırımcıların falan. Böyle... Şu anda tabii e, hatta bir konuğumuz var. O bize Hı -hı. anlatacak tamam. birazdan. E, bu e, yenilebilir enerji kooperatifleri konferansı iki yıldır Yeşil Düşünce Derneği ve Troya Çevre Derneği e, işbirliğiyle e, gerçekleştiriliyor. Şimdi Troya Çevre Derneği'nden Oral Kaya hattımızda. E, şimdi o bize anlatacak bu potansiyeli. Tamam. Oral günaydın. Günaydın. Günaydın. Yayına hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Günaydın tekrar. Evet. E, şimdi yoğun böyle bir üç günlük maratondan sonra e, bilmiyorum dinlenebildin mi? Çanakkale'de e, çok <gülüyor> <gülüyor> hem Türkiye'nin farklı yerlerinden hem e, Avrupa'dan komşu ülkelerden pek çok misafir ağırladı Çanakkale bu kaç gündür genel olarak istersen yenilenebilir enerji kooperatiflerinin tabi özellikle Avrupa ülkelerinde biz bunun çok yaygın şekilde kullanıldığını görüyoruz Ya yani kooperatifler yoluyla enerji üretildiğini ve tüketildiğini görüyoruz bu modeli istersen biraz anlatalım ondan sonra Türkiye'deki duruma geçelim tamamdır genel <gülüyor> Şimdi Çanakkale'de iki yıldır Yenilenebilir Enerji Kooperatifleri konferansı düzenliyoruz. Bu konferansı düzenlememizin temel gerekçesi de insanların temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla üretilmiş olan yeşil enerjiyi kendi başlarına, kendi tüketimleri oranında, ihtiyaçları oranında tüketmesini sağlayabilmek ve bunun da toplumsal bir kaynak toplumsal bir araç olan kooperatifler aracılığıyla yapılabilmesini sağlamak. Bu alanda evet söylediğiniz gibi Türkiye'de örnekler yok. Bizde bu örneklerin gelişmesi, daha da yaygınlaşması ve e, daha e, Türkiye genelinde de işte bunun e, uygulanabilir olması için tanıtımlarımızı işte bu konferansları düzenliyoruz, işte bu konferanslar ve çerçevesinde daha farklı projeler gerçekleştiriyoruz. Hı -hı. Hatta yani siz de tanık oldunuz. İşte Çanakkale'de bir enerji kooperatifini de kurmuş olduk böylelikle. Evet, Peki yenilebilir olsun. enerji deyince, e, şimdi bazen e, kavram karmaşası da yaşanıyor e, ya da farklı şekillerde de kullanılıyor. Güneş ve rüzgardan mı bahsediyoruz? Çünkü bazen bunun içine e, küçük e, HES'leri de e, katıyorlar. Yani yenilebilir enerji deyince, siz yeşil enerji deyince neyi kastediyorsunuz? Yenilenebilir enerji e, öncelikle e, belirtmek gerekiyor ki sürdürülebilir kaynaklardan yani devamı olan bir kaynaklardan bu hmm. su kaynağı olur, bu dalga enerjisi olur, bu güneş olur, rüzgar olur, bu aynı zamanda işte efendime söyleyeyim biyogaz olur. Çünkü sürdürülebilir o döngüyü tekrar kendisi yeniden sağlayabilir kavramı üzerindedir yenilenebilir enerji. Hmm. Hesler bunun içine girer. Hmm. Ama ülkemizde gerçekten artık su sıkıntısı yaşanmaya başladığı için ve HES'lerin de özellikle Karadeniz örneğinde gördüğümüz gibi kontrolsüz yapıldığı için yani dengesiz ve doğanın dengesi gözetilmeden yapıldığı için aslına bakarsanız Türkiye'de HES'ler konusunda çok büyük bir kafa karışıklığı evet, veya var. daha doğrusu bir muhalefet var evet. ki o muhalefetin içinde ben de varım. Açıkça söyleyeyim ama hı hı. Hı hı. yenilenebilir enerji kaynağı da bunu da kabul etmemiz gerekir. Tamam. Evet, peki. Şimdi hı. Heh, yenilenebilir enerji kaynağı şey kooperatiflerinden biraz bahsedeyim. Lütfen. Ee, özellikle kıta Avrupası'ndaki örneklerden e, girdiğimizde kıta Avrupası'nda biliyorsunuz 1970'li yılların işte ilk yarısında bir enerji krizi yaşanıyor. Bu enerji krizi çerçevesinde e, ile fosil yakıtlara bağlı olan ekonomiler ülkeler fosil yakıt yerine nükleer savunmaya başlıyorlar Çünkü nükleer o dönemde yeni ve popüler bir teknoloji ama nükleer karşıtı insanlar ve nükleer karşıtı e, hareketi savunan özellikle işte yeşiller veya işte e, çevreci ekoloji diye insanlar o dönemde Nükleere karşı yenilenebilir enerji kaynaklarıyla kendi enerjilerini üretme yoluna başlıyorlar. Hı hı. Kendi bölgelerinde, kendi işte kırsallarında, yani bunun mesela e, gerçekten çok bariz ve çok çarpıcı bir örneği vardır. Benim hayatımı e, gerçekten çok etkilemiş bir örnek, e, Danimarka'da e, işte 1974'teki krizden sonra, bir okulun öğretmenleri o okulun ihtiyacı olan enerjiyi üretmek için tamamıyla gönüllü bir grup halinde oluşarak bir rüzgar değirmeni oluş bir şey kurarlar. O dönemde rüzgar teknolojisi o kadar gelişmiş olmamasına rağmen bunlar kendileri bunu yaparlar ve bu okulun ihtiyacıyla beraber fazlası olan fazla üretilen enerjiyi de kendi okulların çevresindeki konutlarda veya işte köylerde de tüketmeye başlarlar. Bu ilk kooperatif modelidir mesela Danimarka için hı hı. ve çok çarpıcı bir örnektir. Gerçekten ben de gittiğimde hayran kalmıştım. Ee, i̇şte orada çok güzel şeyler vardır. Ee, belgeler vardır. Onun müzesi falan da var. Ee, kaşıklarla kazmışlar biliyor musunuz? Evet. Yani yüzlerce insan herkesin elinde şey yok, e, kürek yok vesaire. o şey e, rüzgar gülünün temelini atmak için hı hı. o rüzgar gülünün temeli atmak için işte hep beraber çalıştıklarında kim eline ne geçerse. Bazılarının evet. eline kaşık bile geçmiş. O kaşıklarla şey hı hı. o temelde bir şey. Hani bu e, çorbada tuzum olsun misali. Evet. Bu işte kooperatifçilik fikrinin en güzel örneği. Yani herkes gerçekten ihtiyacı olduğu kadar ve ihtiyacına karşılık bir araya gelerek ...o ihtiyacı karşılama hareketi. Evet. Danimarka... tabii bu konuda çok gelişmiş ülkelerden... ...bir tanesi. Almanya, Hollanda... ...yine örnek ülkeler... ...arasında özellikle Avrupa'da. Tabii. Oradan da... ...katılımcılar vardı. Geçen sene gelmişlerdi. Bu sene de... ...geldiler. Belki... ...onların yani böyle mevcut... ...Avrupa'daki durumdan... ...belki çarpıcı rakamlar verebiliriz... ...aklında varsa şu anda. Evet. Şu anda Avrupa genelinde yaklaşık 3500 tane enerji, yenilenebilir enerji kooperatifi var. Bunların hepsine aslına bakarsanız yenilenebilir adı altında da bazen şey yapamıyoruz, belirleyemiyoruz. Çünkü bazıları kombine gaz falan da kullanıyorlar hı. bölgelerin ihtiyacına göre enerji ihtiyacını karşılamak için. Ama atıyorum yani. Enerji ihtiyacının %20'sini gazla karşılıyorsa geri kalan %80'ini işte hmm. e, var e, olan yenilenebilir e, enerji kaynaklarıyla tüketmeye çalışıyor. Ama yani o kooperatif girişimi içinde yapıldığı için de bu enerji kooperatifi anlamına geliyor. Evet. Fakat bizim tabii ki özellikle Türkiye'de bunu mümkün olduğu kadar veya mümkün olduğu kadar değil tamamıyla yenilenebilir enerji kaynaklarıyla üretilmesini sağlamak için bir girişime başladık hı hı. ve bu girişim çerçevesinde şu anda Türkiye'de 17 tane yenilenebilir enerji kooperatifi kuruldu. Hızlı da bir artıyor galiba sayı çünkü geçen sene bir baktım 10 10 tane kooperatif varmış hı. demek Geçen ki. sene evet geçen hı hı. sene bir toplantıyı düzenlediğimizde 9 taneydi. Ee, bu sene 17 tane çünkü geçen sene bir toplantıyı düzenledik. Pardon geçen sene toplantıyı düzenlediğimizde 6 altı taneydi. Altı. taneydi ama tam toplantının düzenlenmesinden e, bir ay önce e, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu EPDK bir e, mevzuat değişikliğiyle yenilenebilir enerji kooperatiflerini kanuna işledi. Evet. İlk kez kanunda yani e, Türk hukuk sisteminde yenilenebilir enerji kooperatifi artık yerini aldıktan sonra Arkası hızlı bir şekilde açıldı. Geçen sene birdenbire 10 tane kooperatif kuruldu yani. Hı hı hı. Evet. Bu senede işte 17. incilik Çanakkale'de kuruldu. Ha, Çanakkale'de kuruldu. Ne güzel. Peki potansiyel e, tabii Türkiye'de yenilebilir enerji, güneş, rüzgar anlamında dalga ile ilgili de olabilir bir potansiyel var. Ama yatırımlar açısından durum ne? E, şu anda... Zaten bizim de konferansı düzenleme Hı. gerekçelerimizden bir tanesi bu Şu anda kurulmuş olan kooperatiflerin hiçbirisi daha henüz faaliyete geçmiş değil Çünkü daha henüz büyük bir çoğunluğu sadece kağıt üzerinde mevzuatın nasıl işlediğini, nasıl çalışması gerektiğini tam anlamıyla bilmiyor Lisans için başvuruların nasıl yapılacağını dahi bilmeyen kooperatifler var işte bu e, üretimi izninin nasıl sağlanabileceğini dair bu kafa karışıklığını gidermek için işte biz kooperatifler toplantısını düzenliyoruz. Ve bu kooperatifler toplantısı çerçevesinde de e, mümkün olduğu kadar herkesin bütün kooperatiflerin kendi deneyimlerini kendi birikimlerini anlatmasını sağlıyoruz. Bunun için de bu sene özellikle tarım kooperatiflerini de konferansa davet ettik. Ve Tarım Bakanlığı'nın temsilcilerini de konferansa davet ettik. Hı hı. Çünkü hem tarımın da çok büyük bir enerji ihtiyacı var. Hem de tarım kooperatiflerinde her ne kadar kötü diye görünse bile çok önemli, çok güzel birikimler var. Bu birikimlerden hep beraber yararlanıp hiç olmazsa hataları nerede nasıl yapıldığını ve o hatalara göre düzeltme yapılabileceğini ama iyi örnekleri de Kendimize nasıl örnek alabileceğimizi belirlemek için tarım kooperatifleriyle beraber bu seneki toplantı belirledik ve yaptık. Ve bu deneyimler gerçekten Peri'nin ve Cengiz'in de söylediği gibi iki gün boyunca herkesin kafasını şişirdi ama çok da güzel <gülüyor> yaptı. <gülüyor> tabii burada kritik konu aslında tabii sıfırdan yeni kurulan yenilenebilir enerji kooperatifleri tamamen spesifik olarak bu alanda hizmet vermek üzere kurulması tabii çok önemli ama tarımın ihtiyacı olan enerjinin tarım kooperatifleri üzerinden de üretilebilmesi Önemli bir konu aynı zamanda bu tarım kooperatiflerinin güçlenmesini kendi enerjisine hem de yeşil temiz kaynaklarla erişebilmesini sağlayacak dolayısıyla herhalde yasal mevzuatta da bununla ilgili bir uyumlaştırma çalışması yapılması gerekiyor yani onlara sıfırdan yeni kooperatifler kurdurmaktansa mevcut yapıları içerisinde bunu uygulayabilmeleri için değil mi? Evet e, zaten e, Çanakkale'ye gelen Tarım Bakanlığı temsilcileri de bu konuda e, kendi eksiklerini kendi e, eksiklemeyelim de daha doğrusu bugüne kadar e, bu atlamış oldukları bu konuyu şimdi nasıl çözebileceklerini bundan sonra Ankara'ya döndüklerinde onun üzerinde daha yoğun bir şekilde çalışacaklarını belirttiler. Bu bizim için çok önemli bir gelişmeydi. Hı hı. Tarım kooperatifleri için çok önemli bir gelişme. Tarım kooperatiflerine evet. de çünkü çok büyük bir destek sağlanmış oluyor bu e, sayede. Hı hı. Çünkü asıl enerjiyi onlar gerçekten tamamıyla şebekenin en uzak noktalarında kullanıyorlar. Evet. Şebekenin en uzak noktasında kullandıkları için şebekenin ulaşım maliyeti onlara çok daha yüksek geliyor. Hı hı hı hı. Ve evet. şebekenin e, ulaşamadığı yerlerde de fosil yakıtlarla, kendi ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyorlar. Yani işte sulama pompalarını çalıştırmak için e, ben şey gazlı veya işte mazotlu pompalar çalıştırıyorlar ki doğal olarak bu hava kirliliğine ve işte ekolojik dengenin e, daha da yoğun bir şekilde bozulmasına neden oluyor. Hı hı. Ama bu kooperatifler kendi ihtiyaçları olan bu enerjiye Yenilenebilir kaynaklardan yani 5 tane güneş paneli oraya koyduğunda bu pompayı çalıştırabildiğinde çok daha sağlıklı bir sonuç alacaktır. Ve böylelikle de hem karbon salımını azaltılmış olacaktır, hem de fosil yakıt tüketimi azaltılmış olacaktır, hem de enerji bağımsızlığı sağlanmış olacaktır ki bu gerçekten en önemli kavramdır enerji bağımsızlığı. Evet. Bir Şimdi, ara verelim istersen. Aradan hay sonra hay. E, yenilenebilir enerji kooperatiflerini konuşmaya devam ediyoruz. Hay hay. <gülüyor>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 94.9 Açık Radyo'da Ekonomi Ekoloji Programı'ndayız. Yenilenebilir Enerji Kooperatifleri e, meselesini Troya Çevre Derneği'nden Oral Kaya ile konuşuyoruz e, dünyadaki durumdan biraz bahsettik Daha doğrusu Avrupa'da e, ve Türkiye'de şu anda halihazırda kurulmuş bulunan 17 tane kooperatif var ama e, henüz faaliyete geçmiş değiller e, nedir neden geçemiyorlar ve e, belki şimdi kendi e, yerellerinde kendi bölgelerinde e, bu girişimi e, kendileri de gerçekleştirmek isteyen dinleyicilerimiz olabilir ne yapmak gerekiyor? E, yenilenebilir Enerji Kooperatifi kurmak için ve e, nasıl ve ne zaman hayata geçecek bu kooperatifler? Şimdi e, Türkiye'deki yenilenebilir enerji kooperatifleri dediğimiz gibi daha henüz çok çok genç ve çok yeni bir konuda olduğu için hı hı. E, normal karşılamak gerekiyor. İlk aşamada henüz hayata geçememiş olmalarını. Çünkü daha bu konuda mevzuatta tam anlamıyla hı. yerine oturabilmiş değil. Veya daha doğrusu mevzuatta Aynı şekilde işte Bu toplantılarda mesela alınan Sonuçları ivmesiyle Bu toplantı gibi farklı Toplantılar veya farklı Görüşlerin ortaya çıkartılmasıyla Mesela bu alanda Çalışan gerçekten çok Değerli hukukçularımız var Hı -hı. <gülüyor> Bir tanesi zaten Çanakkale'deki Troya Enerji Kooperatifinin de başkanı evet. Derya Nazan Önverir Bu yani bu kişilerin yapmış oldukları hukuk mücadelesi de gerçekten çok önemli. Hukuki yollarla kooperatiflerin önünün açılması için bir sistem kurulmasını sağlamaya çalışıyorlar. Yani mevzata oturtulmasını sağlıyorlar. Bunlar gerçekten şu anda dediğim gibi ilk adımlar olduğu için daha henüz uygulaması çok yok demek doğrudur. Hı hı. Hı hı. Ama... Bu şu anlamada gelmiyor. Bir şekilde hiçbir şey yapmadan da o zaman bekleyelim demek de olmuyor. Evet. Mutlaka tabii ki sistemin oturması için birilerinin de bir şekilde bastırması ve itelemesi de gerekiyor. Onun için de Türkiye'deki şu anda... Kurulmuş olan kooperatiflerden 17 tanesinden 2 tanesi mesela lisanssız enerji Üretimi için başvurularını Yapmış durumdalar Bir tanesi hatta arsasını almış durumda yere işte Kooperatif ortaklarıyla Çalışmalarını yürütmüş durumda Başvurularını aldılar Ve şu anda teklif dosyalarını Hazırlıyorlar hı hı. Çalışmalarını tamamlamaya çalışıyorlar Ki bu konuda da Mesela deneyimlerini dünkü ve evvelsi dünkü toplantılarda bizlerle paylaştılar. Evet. Peki Bunlar... e, yenilebilir enerji e, de? Yenilenebilir. Yenilenebilir. <gülüyor> Biraz Pardon. zor bunu yenilmek. Kolay bir ya, kelime bulmamız lazım. Evet. Ya çok özür diliyorum. Yani Rica bu konuda ederim. özellikle çok e, şey e, dikkatli olmaya çalışıyoruz. Çünkü tamam. e, bu sefer e, mizahi yollara falan da gidiyorlar. <gülüyor> Hatta Yerel gazetelerimizden bir tanesi Çanakkale'de dün öyle bir başlık atmış Ne demişti? İşte sizin kullandığınız terimi Aynı Hı. şekilde kullanmışlar O tavsiye olmuştur o. Evet. Yani <gülüyor> Espiri yapmamışlardır e, Soracağım şey Ama, şuydu. ama bakan yardımcılarımızdan Hı. Bile aynı şey pardon Bakan yardımcılarımızdan diyorum Bakanlık temsilcilerinden bile Aynı şekilde kullanan kişiler var Onun için e, biz özellikle ya. Aslına bakarsanız yani Sadece kooperatifleri savunmuyoruz. Bir de böyle şey. E, e tabii sizin işiniz bu. <gülüyor> Elbette. <gülüyor> Çok doğru. Çok teşekkür ediyorum. Onun için de Tamam olur. ben ha. sorumu sorayım o zaman. Tamam. <gülüyor> ya kooperatif olmanın şeyi avantajı ve dezavantajı nedir? Çünkü yenilenebilir enerji de şirketler de var biliyorsunuz. Faaliyet gösteren. Çok. Yani ha. kooperatif olmanın buradaki avantajını anlamak istedim. Tamam. Şimdi yenilenebilir enerji kooperatif veya farklı kooperatifler Hepsi en basitinden benim her zaman kullandığım bir tanım vardır Bir mahalle hareketidir hı hı. Komşuluk hareketidir Yani birbirini tanıyan insanlar bir kooperatif kurarlar Onun için küçük çaplıdır Şirketler büyük çaplı yatırımlara girerler Çok da doğrudur kar elde etmek için Daha yüksek kar elde etmek için Ama kooperatifler İlk aşamada kendi ihtiyaçlarını ve bu ihtiyaçla beraber de tabii ki belli oranda da e, para kazanmayı da düşünürler. Doğal olarak kendi ihtiyaçları çerçevesinde hareket ettikleri için de hukukta yani Türkiye'deki hukukta da olsun, diğer uluslararası hukukta da olsun kooperatiflere belli başlı avantajlar sağlanmıştır. İşte bu e, vergi, belli alanlardaki vergi muafiyeti, belli alanlardaki e, teşvikler, belli alanlardaki yatırım kolaylıkları gibi kooperatiflere belli kolaylıklar sağlanmıştır. Dediğim gibi küçük çaplı olduğu için ve büyük çapa izin vermediği için veya daha doğrusu büyük çapın oluşmasını da çok fazla e, sağlamadığı için ha Türkiye'de e, büyük çaplı kooperatiflerimiz yok mudur? Mesela Tarış vardır, Marmara hmm. Birlik vardır evet. tabii ki. Ama hmm. bunlar da aslında bakarsanız küçük girişimler sonucu ortaya çıkmışlardır ve artık bir bölgenin alanının şeyine yani bir bölgenin ihtiyacını karşılamaya başlamışlardır ki bunlar da çok çok az örneklerdir ama çoğunluk kooperatiflerde tabii ki küçük çapta olmasıdır. Bundan dolayı da yenilenebilir enerji sektörü için bir taraftan belki tehlike gibi görünse bile aslına bakarsanız o sektörün ulaşamadığı o sektörün ...yapamadığı alanlarda, o sektörün e, hizmet veremediği küçük bölgede veya bölgelerde ki insanların bir araya gelerek kendi ihtiyaçlarını karşılayacak bir sistem olmasıdır. Bu tabii bir takım e, çevresel e, sorunların da e, önüne geçmek anlamında önemli. Şunu kastediyorum, mesela e, Avrupa'da e, yenilenebilir enerji alanındaki... E, yatırımlardan vesaire bahsettik ama mesela rüzgar enerji, enerjisiyle ilgili rüzgar türbinleriyle ilgili ciddi sorunlar oluyor yani bölge halkının rahatsızlık duyması işte yer e, miktar üretilen enerji vesaire kooperatifleşme aslında bir anlamda bu tip sorunların da yani e, enerjinin kurulduğu yerde halkla ilgili e, sorunların da aşılmasında herhalde daha sağlıklı bir e, yöntem diyebilir miyiz? Kesinlikle, hı hı. kesinlikle. Hı. Yani evet. orada peşisiniz gerçekten çok doğru. Hı hı. Evet. Şimdi bu hafta da süremizin sonuna geldik. E, genel çerçeveyle aslında tabi dünyada bu işin ne kadar geliştiğini Avrupa'da e, biliyoruz ama Türkiye'deki durumu e, ortaya koymak açısından e, Troya Çevre Derneği' Den Oral Kaya ile birlikteydik bu hafta ekonomi ekolojide verdiği bilgiler için çok teşekkür ediyoruz kendisine. Teşekkürler Oral benim. Bey. Evet. Çok haftaya. teşekkür ediyorum. Ben de programa davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şunu da özellikle belirtmek istiyorum. Ee, <gülüyor> bu konferansın sunumlarını, bu konferansın ve geçen seneki konferansın bütün sunum ve bilgilerine sahip olmak için Proje Çevre Derneği'nin Facebook hesabına, web sayfasına hı. girdiğinizde çok rahat bir şekilde bütün belgeler, bilgilere açıklayaca sahip olacaksınız, ulaşabileceksiniz. Evet. Videoları falan da var konferansın. Hepsini oradan rahatlıkla indirebilirsiniz. Ki Bir tane de en önemlisi bence bundan sonra kurulacak olan kooperatifler için hazırlamış olduğumuz bir enerji kooperatifçiliği el kitabı vardır. Hı, güzel. Bu evet. gerçekten çok önemli çünkü kooperatiflerin hangi e, süreçlerden nasıl e, kurulması gerektiğini tek tek anlattığımız böyle on maddeye indirdiğimiz bir e, şey var sıralama sistemi var diyelim. Evet. Bunların hepsi bu kitap dahil internette açık kodlu olarak bulunmak üzere erişilebilir. Peki. Erişilebilir. Tamam. Çok teşekkür, çok teşekkür ediyoruz te tekrar haftaya görüşmek ben teşekkür üzere. Teşekkür ediyorum. Peki. Ekonomi Ekoloji Hazırlayan ve sunanlar Pelin Cengiz, Mehveş Evin ve Serkan Ocak